Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'du. Evet. Hâza kitâbul binâ-i fîs-sarfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu müellif kitabının ismine bina kitabı demiş. Ancak bu kitabı biz kimin yazdığını bilmiyoruz. Yani kitap bazıları İzi, o biraz önce tanımı okuduğumuz Zencaniye nispet etse de e, genel itibariyle bu kitabın müellifi meçhul. Ancak kitabın müellifinin meçhul olması zarar vermez. Biz bunu nerede anlatmıştık? Daha önce Beykuniye metnini okurken demiştik ki Beykuniye metni Mustafa'l-Hadis'te belki diyebiliriz ki en yaygın olan e, usul hadis metnidir. Buna rağmen şeyini tanımıyoruz. Yazarını tanımıyoruz. Bu bir onun ihlasından kaynaklı olabilir. Yani müellif çok ihlaslıdır çünkü inşallah Allah nasip ederse inşallah ileriki bir zamanda yine toplu olarak da herkesi ilgilendirdiği için bu ilim talebin, talebinin ile alakalı bir kitap okuduğumuzda orada göreceğiz selef bu telif işine çok iyi bakmamış yani kitap yazmak, kitabın üstüne ismini yazmak falan bunu çok hoş karşılamamışlar şöyle ki kişinin ayağı kayabilir kibre ucuba düşebilir diye bunu düşünmüşler ondan dolayı pek hoş bakmamışlar. Buna istinaden de bazı alimler ihlaslarının zedelendiğini gördüklerinde isimlerini kitapların üzerine yazmamışlar. misal. Eee veyahut da kaybolmuş da olabilir. Biliyorsunuz bu eserler mahdut iken bize ulaştı. Yani evvela bunlar el yazısıydı. Sonra bunlar matbu hale geldi. Bunları kütüphanede bulmak, bunları yazmak, bunlar o zaman elden ele yazıyordu millet. E, bu elden elde yazıldığı için bazı eksiklikler vesaire olabiliyor içerisinde. Bundan dolayı da olabilir. Ama kitabımız yazanın şeyi meçhuldür. şahsı meçhuldür. Kitaba zarar vermez. Çünkü dediğim gibi özellikle bu medrese usulü olarak e, okunan yerlerde Bina kitabı hemen hemen herkesin en çok bildiği sıra kitaplarının ilki olarak kabul edilen kitaplardan bir tanesi. E, müellif kitaba mukaddime yazmamış. E, mukaddime yazmadığı gibi Bismillahirrahmanirrahim de dememiş. Elhamdülillahirrabbilalemin de dememiş. Vassalatu vesselamu ala Resulillah da dememiş. Misal. Bu normalde e, bir kitapta eksiklik midir? Bir kitapta böyle bir girişin bulunmaması. Şayet şu hadisi kabul edersek eksikliktir. Kullu emri zibari la yubda fiha bi bismillahir <gülüyor> rahmanir rahim wala wayta la yubda bi'l hamdi wayta la yubda bi'z zikri fehu abter fehu aqta kesiktir yani önemli olan bir iş ile bir rivayette ile bir rivayette hamd ile başlamazsa o kesiktir biz demiştik ki racih olan bu hadisin ne olmasıdır zayıf olmasıdır zayıf hadis üzerine hüküm bina edilir mi zayıf hadis üzerine hüküm bina edilmez Ayrıyeten velev bu hadisi sahih kabul etsek belki müellif bunu nutuk etti. Yani illa bunu yazacak diye bir kaide yok ya. Doğru mu? Allah Resulü de mesela bir yere mektup yazdığı zaman mektubunun girişinde Herak'la yazdığı mektupta İmam Bukhari'nin sayhinde elimizde kayıtlı olan Allah Resulü hamdallâh yazmış mı başına? Yazmamış. Demek ki bu şart değil. Nutuk edilmesi bile kafidir. E biz de Müslümanlar hakkında asr olan hüsnü yapmaktır. İnanıyoruz ki müellif Böyle bir işe başlarken mutlaka besmelesini, hamdelesini, salvalesini beraberinde getirmiş ve o şekilde başlamıştır. Tamam? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lem sen bil ki en ebwabet tasrif saf ilminin babları 35 35 tane babtır. 6'te منها o 35 babtan 6 tanesi لِفْ فُلَاسِيِّي الْمُجَرَّدِي سُلَاسِيِّي مُجَرَّد içindir. Onlardan altı tanesi, سُلَاسِي مُجَرَّد içindir. Şimdi bu İ'lem, kitaplara başlarken alimlerin İ'lem demesinde bazı hikmetler var. Bunlardan bir tanesi, başlanılan şeyin ilim olduğunu talebe anlasın diye, ona ilim lafzıyla hitap ediyorlar, İ'lem diyorlar. İkincisi, bir insanın umumi ümmetinden faydalanmasıyla, Kendisine yönelik yapılan bir hitaptan faydalanması birbirinden farklıdır. Mesela bu normal okuduğumuz kitaplarda da öyledir. Müellif hüküm bildiren cümleler yazarsa bu bizi daha az etkiler. Ama sanki bizimle konuşuyormuş gibi bize hitap ederekten yazarsa bu bizi daha fazla etkiler. Bunu şeyden bildikleri için, hitabetten bildikleri için bunu kitabete de aktarmışlar. Ve karşıdakine hitap ediyormuş gibi yazmışlar. Kemale ermesi için İ'lem rahimek Allah demiş olsaydı daha güzel olurdu. اِعْلَمْ رَحِيمَكَ O söylememiş, ben size söyleyeyim. اِعْلَمُ رَحِيمَكُمُ Allah size rahmet etsin, biliniz ki diye. Niye? Çünkü eskiden alimler cümleye bu şekilde başlarlardı ki ilim talebesi şunu bilsin. İlim ancak alimin muteallim olana merhamet etmesi, muteallim olanın da alime merhamet etmesiyle elde edilebilir. Rahmet olmadığı zaman ilim elde etmek mümkün değil. Mesela şimdi şöyle düşünün. Ben sizden bir ücret talep etmiyorum. Sizin bana bu anlamda bir katkınız da yok. Ben şu anda evimde oturup e, keyif de yapabilirdim. Ben niye bu cefaya sabredeyim? Şimdi burada oturmuşum, konuşuyorum. Değil mi? Hakeza siz şimdi burada niye dışarıda gezmek, tozmak varken, keyfinize bakmak varken, e, belki sonu meçhul olan e, bir işin içinde niye bulunasınız? Yani belki bir iki hafta sonra tekrar kapımızı çaldılar, topladılar, bizi cezaevine götürdüler. Doğru mu? Bu cefaya niye katlanasınız? Merhametten dolayı. Öyle mi? Talebe hocaya merhamet edecek. Hoca talebeye merhamet edecek ki birbirlerine sabır gösterecekler ki ilim bu şekilde hasıl olsun. Onun için daha çok bazı kitaplarda rahmet ile başlamışlar ki ilim öğrenmenin ve öğretmenin temelinde ve adabında merhamet olduğu anlaşılsın diye. Onun için o da bize dedi ki İ'lem bil ki ey talebe enne buvâbet tasrifi saf ilminin babları 35 tane babtır. <gülüyor> Şimdi burada hüküm ifade eden bir cümle kullandı, değil mi? 35 baptır dedi. Hüküm ifade eden her cümle ya şeriattan alınmıştır, hatmidir yani son sözdür veyahut da istikraya tabidir, araştırmaya tabidir, sadece o alimin görüşüdür. Mesela siz Fı maksut kitabını da okudunuz, maksutta bazı baplar farklı. Aynı buradakine bile bir motamo duymuyor. Başka kitaplarda biraz daha biraz daha farklı. Yani bu söylediği şey kesin olan bir durum değil. Hani doğrudur burada çoğunluğunu zikretmiş saf ilmiyle alakalı sigaların birçoğunu zikretmiş. Ama bu hepsi demek anlamına gelmiyor. Sadece bu müellifin kendi görüşüdür. Sitte <gülüyor> minha o 35 tane baktan 6 tanesi lı sulafiyi mücarradı sulasiği mücarrat içindir. <gülüyor> Sülâsi mücredet ne demek? Şimdi bir fiil Arapçada yani Arapçada fiiller iki kısım. Harf sayısı itibariyle Arapçada fiiller iki kısım. Harf sayısı itibariyle. Bir, sülâsi olanlar. iki rubai olanlar. Var mı üçüncü bir sınıf? Yok. Sülâsi olanlar, kendi arasında iki kısım. Sülasiy müceret ne demek sülasiy müceret? Usul harfleri üç harf olan fiiller demek. Asli harfleri üç harf olan fiiller demek. Veya sülasiy mezit. Üç harfin üzerine artırılmış olanlar demek. Bunlar da Arapçada bir fiilden fazla kaç harf olabilir? Altı harf olabilir. Altı harften fazla fiil olabilir mi? Olamaz. Ya sülasiy mezid bir harf. Ya sülasiy mezit iki harf veya sülasiy mezit üç harf. Başkası da olamaz yani. Tamam? Ruba'i de herkes öyle. Ruba'i müceret. Ruba'i ne demek? Usul harfleri dört harf olan fiiller demek. Asli harfleri ilk var edildiğinde, ilk konduğunda Araplar o fiili dört harfli olarak koymuşlarsa buna ruba'i müceret diyoruz. Bir de ruba'i ne var? Bir de ruba'i mezit var. Bu da beş harfli veya yok da altı harfli olan fiiller. Tamam? O zaman bir fiil ya üç harflidir aslında veyahut da dört harflidir diyebiliriz. Bunlar da kendi aralarında altı harfe kadar artırılabilir. İşte bu 35 bab bize bu tahtaya yazdığımın tafsilatını anlatacak. 35 bab bunu anlatacak. tamam? 35 babın altı tanesi sülasi mücerred için. Yani asıl harfleri üç tane harfli olan yani fiiller için. Zaten kelime manasına bakarsanız sülasi üç demek mücerred yalın olaraktan, soyutlanmış olaraktan üç harfliler demek. Elbabul evvel 35 tane babın sülasi mücerdede ait olan 6 babının birinci babı. Elbabul evvelu, birinci bab. Fa'ale yef'ulu mevzunuhu nasara yansuruhu onun aslı fa'ale yef'uludur. فَعَلَى يَفْعُلُوا kalıbında gelen sarf ilminde bizi ne ilgilendiriyor Rahmet abi? iki şey ilgilendirir. Fiilin binasını anlamak için. Bir, harflerinin sayısı iki harekeler. Harflerin sayısı ve harekeler. Bütün sarf ilminde bina demiş olduğumuz, e, siga demiş olduğumuz, misal demiş olduğumuz, vezni demiş olduğumuz, mevzunu demiş olduğumuz hepsi bu. Bunu bileceksin. Birinci bab faale yefulu Üç harfli ve hareket sırası bu şekilde olanlardır. مَوْزُونُهُ bu baba uygun olan, bu ölçüye uygun olan ise Nasar'a yansurulur. Nasar'a yansurulur. Peki ben şunu söyleyeyim. Mesela Araplar bütün fiillerin asıl ölçüsünü, vezin demiş olduğumuz asıl vezni feala olarak belirlemişler. Niye? Var mı söyleyecek olan? Niye feala başka Başka bir fiil niye illaki faale? Mesela hepsinde asıl örneği ne üzerinden vereceğiz? Faale üzerinden vereceğiz. Ha, fiilin harflerini bölerken neye göre veriyoruz? Faul fiil. Aynul fiil, lamul fiil. Bak yine faaleden alınmış. Fa, ayn, lam. Buradan alınmış. Niye faale başka bir fiil değil? Çünkü faale ifade etmiş olduğu mana itibariyle bütün fiilleri kapsadığından dolayı. İfade... Her fiilin özü nedir? Bak her fiilin özü iş, oluş, eylemdir. Fiilin tanımı nedir? İş, oluş, eylem bildiren kelimelere fiil diyoruz. Peki faale kelimesi ifade etmiş olduğu anlamla zaten bütün fiillerin ifade etmiş olduğu anlamı kapsamıyor mu? Kapsıyor. Mesela Allah Azze ve ne diyor ayette وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَعِلُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَعِلُونَ Şimdi bu cümleyi iki türlü de yazabiliriz. Dikkat edin. وَالَّذِينَ <gülüyor> Bu bir ayet. وَالَّذِينَ هُم لِذَّكَاتِ فَاِلٌ Güzel. وَالَّذِينَ هُمْ مُزَكُونَ mi miyim ben? Zekatın aslı bu mastar. Bu mastardan fiil ürettiğinde zekkayu zeki diyeceğim. Bunu ismi fayili muzekki. İsm-i çekin. Zekkanın ismi fayilini kim çekecek? Muzekki'ni kim çekecek? Muzekki. Muzekki. muzekki. Aslı muzekki. Muzekki. Zekkanın aslı, e, ismi, failin aslı, aslı muzekiyun olması lazım. Doğru mu? Zek yüzekiyu, muzekiyun olması lazım. Yağ düşmüş burada. Doğru mu? Ya'nın düştüğünü gösterebilmek için de buraya bir tane şey koymuşuz. Müzekkin olmuş. Müzekkin. Devam. Müzekkiyâni yani cem cemi müzekker. Doğru mu? وَالَّذِينَهُمْ مُزَكُونَ Desem cümle doğru. Ama bak Allah Azze ve Ceyne ki وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Çünkü fiil kelimesi her türlü fiilde kullanılabilir. İfade etmiş olduğu anlam olarak da her türlü şeyde kullanılabilir, fiilde kullanılabilir. Bundan dolayı da Araplar saf ilminde fiillerin asıl ölçüsüne örnek olarak da faale kelimesini seçmişler hikmeti bu paşa bir hikmeti yok ve alametuhu bu babın alameti ise şudur en yekuna aynu fi'lihi meftuha aynul fi'li yani orta harfi aynata kabul eden harfi meftuh olacak fethalı olacak fil madi mazide ve madmûmen dammeli olacak fil mudari'i Muzaride. Yani elimizde herhangi bir fiil var. Ve bu fiil mazideyken aynur fiili dam, fethalı muzarideyken şeyse, dammeliyse ölçümüz ne? Faale yef'ulu. Faale yef'ulu kalıbına uyuyorsa diyeceğiz ki bu sülasi müceled birinci babdır. Yani bir fiil geldiğinde size sorduğumda bu hangi babtandır? Birinci babtandır diyeceksiniz. Tamam. Ve <gülüyor> binâuhu. Bunun binası. Ha, asıl sarfın asıl semeresi bu işte. Peki bu kalıpta gelen, harf dizimi bu olan, hareket dizimi bu olan bir fiilin ifade etmiş olduğu anlam ne? Bize ne faydası var bunun? وَبِنَاؤُهُ لِلْتَّعْدِيَةِ غَالِبًا Muteaddilik içindir çoğunlukla. وَقَدْ يَكُونُهُ لَازِمًا Bazen de lazımı olabilir bilir. Ama çoğunlukla böyle bir fiil gördüğümüzde bunu müteaddi olaraktan göreceğiz. Şimdi tabi sorduk. Muteaddi demek ne? Lazımı demek ney? Onu izah edecek. مِثَرُ الْمُتَعَدِّي Müteaddinin misali nahu Zeydun amran. Zeyd Amra yardım etti gibi. Ve misalul lazimi laziminin misali nahu Zeydun. Zeyd çıktı. Şimdi tanımları görelim örneklerimize tekrardan dönelim. El hu ve o ma öyle bir şeydir ki yetecavezu geçiyor, tecavüz ediyor fi'lul fa'ili fa'ilin fi'li ilel mef'uli bi'hi mef'uli bi'hi olana geçiyor buna müteaddi diyoruz müteaddi neymiş ee, bir fiili yapan failin yapmış olduğu fiil kendinden çıkıp gidip başka bir yere değiyorsa o fiile biz müteaddi fiil diyoruz niye çünkü failin fiili olan şey kendinden çıkıp ta'adi etti gitti başka birine dokundu başka birine geçti buna müteaddi diyoruz tamam وَاللَّازِمُ Lazim olan ise هو o ما öyle bir şeydir ki لم يتجاوز فعل الفاعل failin fiili geçmemiştir iler mef'ûli به mef'ûli به'ye geçmemiştir Bel vaka فِي nefsihi bilakis onun kendi nefsinde vak'i olmuştur Mesela hangi fiil olursa olsun hangi fiil olursa olsun vuku bulduğu zaman bunun bir tane fayd'inin olması lazım Doğru mu abi? Vuku bulduğu zaman bunun bir tane failinin olması lazım. Faillere ait olan fiiller iki kısımdır. Ya fail olan insan o fiili yaptığı zaman fiil ondan çıkar gider başka bir şeye değer. İşte o de değiyorsa başka bir yere ona ne diyoruz? Müteaddi fiil diyoruz. Veyahut da fiil olur ama adamın kendi nefsinde kalır. Mesela şimdi bir tane vatandaş düşünelim. Berbere gitti, tıraş oldu, yıkandı, süslendi. Buna ne diyoruz? Hasunerraculü diyoruz. Burada adam bir şeyler yaptı, bir fiil oluştu. Ortada bir fiil çıktı, güzellik fiili. Bu güzellik fiili adamdan çıkıp gidip başka bir yere değdi mi? Değmedi. Adamın kendi nefsinde kaldı. Kendi nefsinde kalmış olduğu için buna ne diyoruz? Lazımı diyoruz. Burada örnek vermiş, haraca zeydun. Zeyd çıktı misal. Burada bir çıkma fiili var. Çıkma fiilini birinin yapması lazım. Bunu yapana kim diyoruz? Buna zeyt diyoruz. Zeyd'in yapmış olduğu fiil sadece kendi nefsinde kalan bir şey. Başka bir yere gidip değmiyor. Doğru mu? Onun için buna müteahdi diyoruz. Ama nasıl ara zeyd dediğimizde yardımı yapan kim? Zeyd. Yardım fiili Zeyd'den çıkmış. Gidip bir yere değmiş mi bu yardım fiili? Evet gidip değmiş. Amr'a değmiş. Amr bundan faydalanmış. Buna ise müteahdi fiil diyoruz. Anlaşılıyor? Şeyh. Bu birinci bab. Peki biri şimdi bize sorsun desin biz bunun faydasını nerede göreceğiz? Misal. Yani böyle bir bab bize kitabı ve sünneti anlarken nerede bize faydası olacak? Bu kalıpta bir fiil geldi diyelim önümüze. E bize fiile mana vereceğiz kitaptan veya otosünnetten. E ama tam emin olamadık. E ne yapacağız? Galiben ben diyeceğiz ki bu fiilin babı istisnalar hariç genelde şey üzere gelir, mütahdid üzere gelir. O fiile hemen meful arayacağız. Bakacağız eğer cümle içerisinde bir meful varsa, geçişli bir durum varsa diyeceğiz ki ha bu demek ki mütahdidir ona göre mana vereceğiz. Yok baktık böyle bir durum yoksa o zaman diyeceğiz ki demek ki bu lazımidir. Lazımı olaraktan mana vereceğiz. Kim mahallelerde birçok yanlışın sebebi de bu. Yani fiillerin binasını bilmemek ve fiillerin binasını bilmediği için adam kafaya yatan manayı veriyor. Yani Türkçede okuyanın kafasına yatacak manayı veriyor ama o iş öyle olmaz yani. Mutlaka kurallara uyması lazım. bu sani ikinci bab. فَعَلَى يَفْعِلُوا fa'ale yef'ilu babıdır. Yani darabe yadribu babı mevzunu darabe yadribu. Herhangi bir fiil fa'ale yef'ilu veznine uyuyorsa örnek olarak da buna mevzun yani bu ölçüye vurulmuş bir örnek de darabe yadribudur. Buna ikinci bab diyoruz. Tamam? Sülasiy mücerretlerin ikinci babı. Alameti nedir bu babın? En yekuna aynu fi'lihi meftuhan fi'l-madi onun aynül fiilinin mazide meftuh olmasıdır ve meksuran fil gabiri fiilde ise onun aynül fiilinin kesralı olmasıdır orta harfinin kesralı olmasıdır bu fiile örnek verecek olan var mı? darabaya bu dışında bu vezne uyan fiile örnek verecek olan var mı? celese yeclisu, celese yeclisu. başka <gülüyor> kesara yeksiru kırdığı kırıyor Celese yeçilisi vurdu vuruyor, şey oturdu oturuyor, arabaya dribu. vurdu vuruyor, başka şeribe yeşmi, şeribe yeşrabu, o alimeye alamıyor babaından, şeribe yeşrabu o yok, Kesebe -eksi, bu. Kesebe eksi bu, değil mi? Bunlar hepsi bu bu baba'dan. Bina hu onun binası, yani biz böyle bir fiil gördüğümüzde ne manaya geldiğini bileceğiz. Eydan aynı şekilde li'taddiyati galiban çoğunlukla müteddi içindir ve kad yekunu laziman bazen de lazimi ula bilir misalul müteddi müteddiye örnek darabe zeydun amran zeyt amrı dövdü ve misalul lazimi lazimiye örnek celese zeydun zeyt oturdu bu da buna örnek verilebilir burayla ilgili soru sormak isteyen var mı iki alakalı yok el babu's salisi 3. bab faala yef'alu mevzunuhu fataha yaftahu Asl veznimiz faala yef'alu Bu vezne uygun bu ölçüye uygun ise fataha yaftahu Ve bu babın alameti en yekuna aynu fi'lihi meftuhan fi'l-madi Bunun aynul fi'li mazide meftuh olacak ve muzari'i ve muzaride de olacak emme bir şartı an yakuna aynu fi'lihi awlamuhu harfan şart ile şart an olması şartıyla aynu onun aynul fiilinin awlamuhu ve ta'lamul halqi harflerinden bir harf olması şartıyla nedir boğaz harfleri ve hiye 6 tanedir el ve وَالْغَيْنُوا وَالْهَاءُوا وَالْهَمْزَتُوا Bunlara niye boğaz harfleri denmiş? Çünkü mahreci boğazdır. Yani çıkış noktası boğaz olduğu için bunlara huruf i halkı denmiş. Şimdi burada şunu söylememiz lazım. Bir fiilin illaki aynul fiili veya da lamul fiili boğaz harflerinden geldi diye o fiil üçüncü baktan olacak diye bir kaide yok. Şayet bir fiil bu kalıpta geliyorsa böyle bu şart olması lazım, aradaki fark bu. Yani mesela sen diyelim herhangi bir yerde Aynül felini veya da Lâmül boğaz harfi olan bir harf gördün. Desen ki o zaman bu kesim فَتَحَ يَفْتَحُوا فَعَلَى kalıbındadır, bu yanlış olur. Böyle bir şart yok. Sadece biz bu kalıpta gelmiş olan bir fiil gördüğümüzde diyememiz lazım ki mutlaka doğru olabilmesi için bunun Aynur feilinin veyahut Adamu'l feilinin boğaz harflerinden bir tanesi olması lazım. Çünkü bu konuda yanlış yapılıyor. Mesela öğrenci bu tip bir fiil gördüğünde hemen bunu feale ya kalıbında okumaya kalkıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şart söz konusu değil. Bunun sadece bir tane şey var, istisnası var. bu babta geldiği halde bu babta geldiği halde Aynül Feli veya lamül feyli boğaz harflerinde olmayan bir fiil var. Kim söyleyecek? Eba ya Değil mi? Bu fiil, çünkü bunun aslını ebeye ye ebeyü. Eba ya ebenin ye, ebe ebeye, ye ebe Nasıl eba olmuş? Kim söyleyecek? Ebeye nasıl eba olmuş? Ebeye fiili nasıl eba olmuş? Söyle dur sen dursana söyleyelim. Söyledim. Hmm. Yebe du. Sen söyler misin söyle? Hmm. Unuttun mu? Hmm. Tamam. Başka var mı söyleyecek olan? Ebeye yebe du. Şayet va veya hareketli gelip a kendine ünlü bir olursa, ehli peşe olur. Tamam. Va veyahut da ya mutaharrik olursa, yani harekeli olursa, kendinden önce gelen harf de meftuk olursa, fethalı olursa neye çevirirler? Elife çevirir. Değil mi? Güzel. anladınız. Ne olmuş? Böyle olunca da ebaya eba olmuş. E hani biz ebeye ebu dediğimizde, aynı bu hangi bunun vezni hangi vezne uyuyor bu? فَاعَالَ يَفْعَالُوا Aynı bak harf sayısı da aynı, üç harf hareket izimi de aynı. Doğru mu? E hani bunun, biz dedik bu bapta gelenin mutlaka şey olması lazım. Aynül Feyni'nin veyahut da Feyni yani Boğaz Akberine biri olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Demek ki bu ne diyoruz buna? şaz şaz Tamam. Aslında burada şöyle bir Maksud kitabına bir daha bakayım mı? Da. dediğim gibi ben bu Maksud kitabıyla çok fazla aram yok açıkçası. Orada anlatılacak bir konuysa burada anlatmayalım. Bu şaz. Şaz'ın kısımları, Şaz kaç kısım? Bilen var mı Şaz'ın kaç kısım olduğunu? Arap lukatında Şaz demiş olduğumuz kullanım kaç kısım? Bu mesele şeyin başında var değil mi Murat Ağabeyin? Ee, bu Eba, -Eba meselesi Maksud'un girişinde vardı. ile vaiaba ve o Orada anlatırız inşallah. Ve bina'uhu li'tadiyeti galiban. Çoğunlukla bunun binası müteddi içindir. Geçişli fiildir. Vaka yekunu laziman. Bazen de lazimi olur. Misalul müteddi. Müteddiye misal. Nahvu fataha Zeydun el-baba. Zeyd kapıyı açtı. Bu misalul lazimi nahvu zeydun. Zeyt öğrendi. Şey, Zeyt öğrendi nereden çıktı? Zeyt gitti. Alime yalemu var hemen altında. Nahvu zeydun. Zeyt gitti. Başka bu baba örnek verecek olan var mı? Cem'a yecm'u. Cem'a yecmeu. Başka? Faale yef'alu kalbı na'uya. Başka? setere o nascar yansırı fale yaparı, ha? Hadi ayıktır. Hadi ayıktır. Uşak diye başka? Daha ki ya döp. Daha ki ya o Başka? Rafağı yarfağı, şey Tamam. Başka? Fariha yarifa. Fariha felah yeflah falah yok eflaha var Felha kullanımı yok tamam eflaha var buyur sen ne abi bu nedir diğer başka cehret boğur yarah jarahu çok güzel jarahu yajrahu başka gut kat'a yekt'u asr örnekler yazın işte bakın ben söylüyorum buyur qara yeqra çok güzel tamam Güzel. <tık> şey tamam Evet. Biri baksa Evet. Ve bina'uhu li ta'liyeti galiben ve kat'i yekonu lazimen. Bu biraz önce zikretmiş olduğum kaideyi biliyor muyuz hepimiz? Bu dediğim, yani ona örnek vermemize gerek var mı? Kimmiş abi? Ne acelesi varmış? Bu biraz önce zikretmiş olduğumuz kaideyi biliyoruz değil mi hepimiz? Yani bir e, fiilin e, aynül fiilinin ve lamül fiilinin boğaz harflerinden olması illaki onun feteha yaftehu babından e, faale yaf'alu babından gelmesini gerektirmiyor. Bu baptan gelmişse öyle olması gerekiyor sadece. Bunu biliyor muyuz? Biliyor değil mi? Mesela feriha yafrahu feriha fiili Misal son harfi boğaz harflerine ha gelmiş ama üçüncü babtan değil de alime-i babından gelmiş örnek olarak da Yani buna dair birçok misal verilebilir. Aynül feyli ve lamül feyli boğaz harflerinden olmasına rağmen üçüncü baktan gelmeyen fiiller böyle bir şart yok. Ama bir fiil bu kalıpta gelmişse eba-i eba dışında mutlaka şey olması lazım. Orta harfiyle son harfinin boğaz harflerinden olması lazım. الباب الرابع فاعل يفعل موزونه على ما يعلم دردنجو باب ölشمس فاعل يفعل موزونه على ما يعلم وعلامته علامة أن يكون أول مصدر عين, عين الفعله مكسورا في الماضي مازدة مكسور olacak ومفتوحا في الغابر مزاردة فتحة olacak وبناؤه للتعديث غالبا وقد يكون لازما onun binası aynı öncekiler gibi çoğunlukla müteaddi içindir. Bazen de lazimi ola bilir. Bazen de lazimi ola bilir. Misal-l-muteaddi <gülüyor> misal, misal Nahu alime il mes'elete Zeyd meseleyi bildi. Ve misal lazimi, lazimi fiile misal ise Vecile zeydun Zeyd korktu veya da Zeyd ürktü. Zeyd'in burada ilim Zeyden çıkmış meseleye değmiş değil mi? Zeyd'in ilmi bir meseleye taalluk etmiş, ondan dolayı müteaddi diyoruz. Ürkmek ise insanın nefsinde kalan bir şey olduğu için buna lazımı diyoruz. Geçişsiz fiil diyoruz. Bu baba örnek verecek olan var mı? Şehide yeşhedû. Başka? Feriha yefrahu Kopya Başka? şeribe yeşrebu. yeşrebu. Başka? Hazine yahzenup üzünlendi, üzünleniyor. Başka yok mu örnek başka tamam. Albabul kamyso beşinci bak. Fagulayefgulu, fagulayefgulu kalıbımız bu mevzunuhu bu ölçüye uyan hasuna yahsunu ve alamatuhu onun alameti en yekunu olmasıdır aynu fiili onun aynul fiili fil filmadi vel mudari'i mazide ve muzaride orta fiili eğer eee ise tamam o zaman bu beşinci babtandır binauhu onun binası la yekunu illa laziman ancak lazmî olaraktan gelir başka bir şey için gelmez. Nehune gibi hasune Zeydun. Zeyd güzel oldu veya da Zeyd güzelleşti. Şimdi bu e, dersin girişinde de anlatmıştık bu babla alakalı olarak da. Demiş ki 5. babtan gelen fiiller genelde insan nefsinde bir şeyin sıfat olmasını istiyorsak ve lazımı kalmasını istiyorsak o fiili 5. baba sokarız. Mesela bir adam diyelim çok iyi e, fıkıh öğrendi. Çok iyi fıkıhçı oldu. Ne diyoruz bunun için? Fekuhe diyoruz. Normalde mesela Fekuhe yefkahu diyoruz. Fekuhe yefkahu. Yani alim i bu babından. Ama diyelim bir talebe öyle güzel fıkıh öğrendi ki fıkıh artık onda fıkhetmen meleke haline geldi sıfat oldu. Hemen Fekuhe yefkahu diyoruz. Veya da diyelim ki bir baba çocuğunu çok fazla dövdü. Artık dövmek yani babayı andığımızda dövmeyle anıyorsak Darube Darube yadrubu diyebiliriz. فقه يفقه daruba yadrubu diyebiliriz. Ha tabii şu var. Bu şeye uyar. Kıyasa uyar. Kurala uyar. Ama kullanımda var mıdır? Allah-u Alem. Yani hani birileri bunu kullanıyor mudur? Araplar. Onu bilmeyiz. Ama kıyasa, kurala, kaide böyle bir uygulama uyabilir. El-Bab-ı Sadis 6. Bab فَعِلَ يَفْعِلُ مَوْزُونُهُ حَسِبَ يَحْسِبُهُ Alametuhu alameti en yakuna olmasıdır. Aynu fiilihi aynu fiilinin meksuran fil mazi, mazide kesralı. Vel mudari'i, muzaride de kesralı olmasıdır. Ve bina'uhu litteadiyeti galiben, çoğunlukla müteaddi fiil olarak, geçişli fiil olarak gelir. Ve kad lazimen, bazen de lazimidir. Misalül müteaddi, müteaddinin misaline örnek. Hasibe, zeydun, amren, fadilen. Zeyt amrı faziletli olarak zannetti, faziletli olarak e, gördü ve kabul etti diyelim. Ve misalullahdimi lazimiye misal ise nehu varis zeydun zeyt varis oldu. Tabi bu e, örnek yanlış bir örnek. Yani burada vermiş olduğu örnek doğru olan bir örnek değil. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an ne diyor? Vavar ise Süleymanu Davud'a Süleyman Davuda vares oldu diye mütadidi olarak kullanıyor. Vavar ise Süleymanu Davud'a. Burada ise bu örneği Allah'ın Kur'an Kerim'de mütadidi olarak kullandı. Şimdi biz bu fiilin mütadidi olduğunu nereden anladık? Çünkü geçiş yok. Şayet eğer bu fiil lazımı olmuş olsaydı Allah Azze ve diyebilirdi ki Vavar ise Süleymanu bi Davud'a. Doğru, doğru mu? Onu müteaddi hale getirmesi için. E hiçbir şeyler müteaddi etmemiş harfi Celle. Demek ki bu fiil kendi lafzıyla müteaddi olan şeylerden, müteaddi olan fiillerden. Buna neyi örnek verebilirdi? وَثِقَ يَسِقُ Örnek verebilirdi misal. Güvendi güveniyor deseydi daha şey olabilirdi, daha anlamlı olabilirdi. Örneğimiz yanlış. Okuyorum. Okuyalım mı? Yeter mi bu kadar okuyalım mı? Okuyalım yeter mi? <gülüyor> Siz okuyun deseniz ben okurum. Yani kitabı da bitirebiliriz. Buyurun yeter mi? Tamam. Sorusu olan var mı? <gülüyor> tabi tabi. Burada kelam o, o bağının şart olarak tamı kabul edeceğiz. Çünkü normalde biz külasiye'ye semai demiştik. Öyle biliyorum. Tamam. Külasiler semai'dir. Sema olan şeyler üzerinde şart eklenebilirim, şartı koşulabilirim. Tamam. Şimdi normalde bu konuyla alakalı bunu maksutta anlatacağız inşallah. Yani bu simai, kıyasi, hangileri simai, hangileri kıyasi, bunların etkileri ne, sarf ilmine orada anlatacağız. Ama şunu söyleyebilirim baştan olaraktan ee, bunların, yani bu sülasi müceredler bunlar şey simai bunlarda kıyasın şey yok, kıyasın payı yok bunların mastarları da e, mesela hakeza öyle, yine mastarları da bunların simai, misal bunun dışında kalan babların mastarları simai değil, bir kural var, kaide var o kaideye uyduruyor, feale sülasi mezidde örnek veriyorum hangi kalıp buradan gelirse gelsin sen tefailen demen lazım, o baba sokman lazım, değil mi mastarını ama sen aynısını bunda yapamazsın yani فَرِحَا يَفْرَحُوا إِلَّا عَلِمَ يَعْلَمُوا gibi ilmen olacak diye bir kaide yok. كَتَبَ يَكْتُبُوا نَصَرَ gibi nasran olacak diye bir kaide yok. Misal, kitap diye kullanıyoruz masalarını dikkat ederseniz. E, örneğin. Onun için şeydir. E, bunlar simai. Ne öğrenmişsek bunlarda e, duyduğumuz e, neyse duymaya göre hareket edeceğiz. O. Ama diğerlerine gelince kaide zaten neyse kurala göre hareket edeceğiz. Yani buradaki alami bablardaki zikretli alami şart olarak bu baptan olabilmesi için şartı o. Yani şimdi sülase-i mücerret üç harfli, doğru mu? Bu üç harfli olan fiil altı tane ayrı kullanımı olabilir. Bu altı kullanımdan biridir diyebilmek için, şimdi şunu sorabilirsiniz, bunların aralarındaki çok ince farklar var. Yani bir fiilin aleme-ya'leme olmasıyla alimeye alime-ya'leme olması arasında böyle çok ince şeyler var, farklar var. Hani bu kitaplarda anlatılıp kafa karıştırılacak cinsen olmayan yani bazı farklar var. Bunun için önemli. Yani yoksa sılası mücerret, sılası mücerrettir zaten. Ama o kullanıldığı bab ona farklı bir mana katmış olduğu için ayni fiilinin hareketinin mazideki hali, muzarideki hali onun manasında etki ettiği için bunlar zikredilmiş. Bunlar ince şeyler. İnşallah onlar artık yeri geldiğinde. Ama bu babta kullanabilmen için senin şartının bu olması lazım. Ekstra bir şey koyamazsın veya ota çıkaramazsın. Anladın mı sorunun? İnşallah. Tamam. Yani ben anladım mı kastetimi? Tamam. Başka? Sorusu ola? Yok. Elhamdülillahi Rabbil